Nas Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla de ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldayan cinlerden ve insanlardan olan o sinsi vesveseci şeytanın şerrinden insanların Rabbine yani insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım.